392. konu, Hz. Ebu Bekir'in savaşa isteksiz olan veya mühlet isteyen kimseleri azarlaması, Hz. Ömer şöyle anlatıyor, Araplar irtidat ettiklerinde ben de dahil olduğum halde muhacirler olarak Ebu Bekir'in yanına gidip, ey Allah Resulünün halifesi, halktan ne istiyorsun, onların yakalarını bırak, namazı kılsınlar, fakat razı olmadıkları zekatı vermesinler, kalbilerine iman girdiği zaman bunu da kabul edeceklerdir, dedik. Buna karşılık Hazreti Ebu Bekir şunları söyledi, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki gökten düşüp parça parça olmam benim için Hazreti Peygamberin savaşmakta olduğu bir şeyi terk etmemden daha sevimlidir, böylece Hazreti Ebu Bekir Araplara savaş açtı ve İslam'a dönünceye kadar da onlarla savaştı, Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in o günü bile tek başına Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır.